www.hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç Kadın her yaşta kadın Günleri birlikte geçer. iki kafadardır. Alışverişe, eğlenceye her yere beraber giderler. Arkadaşları onlara ayrılmaz ikili gözüyle bakar. Öğleden sonra Nazlı'nın zili çalar. Kapıyı açar, gelen Hatice'dir. Hala hazırlanmadın mı? diye sorar. Bekle çorabımı giyeyim, hemen çıkarız. Hatice alışveriş yapsın ister. Markete giderler, ılık bir hava vardır. Tam parkta oturulacak zamandır. Akşam hazır köfte pişireceğim, yanına biraz makarna ve salata. Her gün ne pişireceğimi düşünmekten bıktım usandım. Benimkine soruyorum, bildiğini yap diyor. Sen ne yemeği yapacaksın? Dünden kalma fasulye, biraz da pilav var. Tek kişi olunca yiyesim gelmiyor. Hatice hazır Adana köftesi, ekmek ve yoğurt alır. Marketten çıkarlar. Ayrılmaz ikilinin aklı parktadır. Zaman kaybetsin istemezler. Çerezciden yeni kavrulmuş ay çekirdeği alırlar. Bankta oturarak yemesi onlara göre eğlencedir. Hızlı yürüdük, of ayaklarım ağrıdı. Ya öyle biraz erken çıksaydık iyi olacaktı. Poşeti neden kucağında tutuyorsun Hatice? Yana yere koy. Oh bankta şöyle bir rahat oturalım. Etrafı seyretmek ne güzel oluyor. Ha çekirdek kabuklarını kese kağıdına koy etraf kirlenmesin. Poşeti yere koyan Hatice arkadaşıyla koyu sohbete dalar. Bir ara gözü karşı bankta oturan adama takılır. Adam kaş göz işareti yapmaktadır. Rahatsız olur. Şu oturan adamı görüyor musun? Bana göz kaş işareti ediyor. Ayol o bana da yapıyor. Başını sallayarak yana eğiyor. Haydi bakalım. Bizi gözüne kestirdi galiba. Seni mi beni mi diye sorar Hatice. Ben senden şişmanım. Üstelik saçlarım da beyaz. Benim neyimi beğenecek ayol? Yüzümdeki karışıklıklar giderek artıyor. Nazlı ben de yaşlanıyorum. Beni ancak eşim beğenir. Hem sen yalnızsın diyerek kıkır diyerek güler. Göz ucuyla adama bakar, hala işaret ediyor der. Aman, bu yaştan sonra mı? Boşver, neyin nesidir? Şşşt, adama doğru sakın bakma, başını yana çevir. İkisi de orta yaşlardadır. Adamın kendilerini beğendiği, hoşlandığı kanısına varırlar. Yoksa niye göz kaş işaretiyle başını sallasın diye konuşurlar. Bir taraftan, karşı cins tarafından beğenilmek de hoşlarına gitmiştir. Hatice tekrar göz göze gelir. Adam aynı hareketi yine yapar. Başa dert midir nedir? Arkaya bakar. ilk ki uzaktayız diye düşünür. Nazlı sırtımızı dönerek oturursak onunla yüz yüze gelmemiş oluruz derken ay çekirdeğini çıtırdatarak yemeye devam eder. Adam birden ayağa kalkar. Onlara doğru yönelir. Hatice kısık sesle bak bak gördün mü bize doğru geliyor. Konuşmak isterse tersleriz, çeker gider. Adam önlerinde durur. Onlara konuşma fırsatı tanımadan, hanımlar diye doğrudan söze girer. Bir süredir sizlere işaret edip duruyorum. Şuradaki köpek yavrusu poşetinizi parçaladı. içindekileri yiyor diye. Hatta yanınıza gelinceye kadar paketi sürükleyerek uzaklaştırdı. Öyle konuşmaya dalmışsınız ki ne zaman size işaret etsem, Farkında olmayarak kafanızı çevirdiniz. Onun için yanınıza gelip size söylemek istedim der. İkisi de şaşkındır. Adamın sözleri karşısında sanki dilleri tutulur. Ne diyeceklerini bilemezler. Bir de bakarlar, poşeti parçalayan köpek afiyetle köfteleri yiyip bitirmiş yalanmaktadır. Yoğurt etrafa dökülmüştür. Parktaki kumrular parçalanan ekmekten nasibini almış, kırıntılara da diğer kuşlar üşüşmüştür. Bunlar olurken iki kafadarın dünyadan haberi yoktur. Adamın köpek poşetinizi parçalıyor diye kaş göz ve baş işaretiyle yaptığı uyarıyı anlamayarak farklı yorumlamışlardır. Hatice yoğurt kasesini ve poşeti yerden alıp çöp kutusuna atar. Nazlı da ona yardım eder. İkisi de adam hakkında yanlış kanıya vardıkları için çok utanır. Şimdi Adana köftesi yoğurt ve ekmeğin gittiğine mi üzülsünler yoksa adam hakkında düşündüklerine mi? Ama bir gerçek vardır. Beğenildiklerini zannederek hissettikleri duygu ikisinin de hoşuna gitmiştir. Kadın her yaşta kadındır. Beğenilmekten hoşlanır ve zevk alır. Bu duygu kadının özelliklerinden biridir.